Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bayram namazları Ümmeti Muhammed'e mahsus Namaz ve bayram anlayışının bir arada olduğu mübarek işlerimizden ve Allah'ın rızasını kazandığımız amellerimizdendir. İki bayram namazı, iki de bayramımız vardır müminler olarak. <gülüyor> bayram kelimesi, bir şeye sevinmek, mutluluğunu yaşamak anlamında kullanılmaktadır. Genelde insanların ya da beşeri sistemlerin bayram anlayışı filanca geçmiş olayın bir yıl dönümüne veya benzeri bir anlayışa rastlar. Yani geçmişin mutluluğunu yaşamaya yöneliktir. Müminler olarak Bizim bayramımız ise ahiretteki cennet mutluluğumuzun dünyadaki işaretidir. Bizim bayramlarımız Ramazan-ı Şerif'in sonunda ve Zülhicce'nin 10. ki iki bayram günümüz ahirette Rabbimizin cennetine gireceğimize dair işaretlerin bulunduğu mesela oruç orucumuzun kabulü, mesela e, hac ibadetimizin kabulü gibi mübarek işlerden dolayı bayram yaparız. Bu sebeple bizim bayramımız müminler olarak bizim bayramımız. Herhangi bir festival gibi, panayır gibi ya da işte filan yerin düşman işgalinden kurtulması gibi geçmişe yönelik bir anlam üzerinden değildir. Bu da bayramımız dahil farklı bir ümmet oluşumuzu göstermektedir. Özellikle bayram namazlarının Farklı tutulması pek çok hadisi şeriflerde ve asırlardan beri ümmeti Muhammed'in topluca sahiplenmesinde ortaya çıkar. Bayram namazları hüküm olarak vaciptir. Kime? Kime? Cuma namazı vacip farz ise aynı kişiye bayram namazı da vaciptir. Bu da şu anlama geliyor. Bayram namazının şartları Cuma namazı ile aynı şartlardır. Cuma namazı için vazib olması, sahih olması açısından hangi <gülüyor> hangi şartlar sayıldılarsa o şartlar aynen bayram namazı içinde geçerlidir. Bayram namazının rekaat sayısı da Cuma namazının rekaat sayısı gibidir. İki rekâttır. Biraz sonra anlatacağımız gibi sadece kılınışında Farklılıklar bir tekbir açısından vardır. Ee, farklı e, altı tane ziyade tekbir vardır. O tekbirleri e, katarsak, bayram namazı cuma namazının aynısıdır kılınış itibarıyla. Cuma namazının vücubunun şartları demiştik. Vücubunun şartları demek, bir Müslümana Cuma namazı farz olması için gerekli şartlar demek. Aynı şekilde bayram namazının da vücubunun şartları vardır. Yani kimde bu şartlar varsa onlar sayesinde bayram namazı ona vacip olur. Aynı şekilde aynı şartlar cuma namazının sıhhatinin şartları yani kılarken caiz olmasının e, şartları e, bayram namazı içinde geçerlidir e, sadece cuma namazında hutbe sıhhatin şartlarındandır yani farzdır bayram namazında ise hutbe sünnettir <gülüyor> Bayram namazının hem Ramazan-ı Şerif bayramımız hem de kurban bayramımız. ikisini de aynı kota da değerlendiriyoruz. Bayram namazının vakti güneşin doğumundan sonra kerahat vakti çıkınca öğlen namazı vaktine kadardır. Güneş Mesela 6'da, 06'da doğuyorsa ondan sonra bir kerahat vakti vardır demiştik. Namazların e, va, kerahat vakitlerinde kılınması ile ilgili meseleleri zikrederken kerahat vakitleri diye bu vakitler zikretmiştik. Güneş doğduktan hemen sonraki e, 30 dakika ile 40 dakika arasında Anadolu'da değişiyor. Ekvatora yakın bölgelerde bu rakam 20 dakika 10 dakikaya kadar düşebilir kerahat vakti çabuk çıkar <gülüyor> bu kerahat vakti çıktı mı mesela 6'da güneş doğdu 6.40'da e, bayram namazının vakti başlar öğlen namazının vakti girinceye kadar zeval vakti diyoruz buna öğlen namazının vakti girinceye kadar bayram namazı kılınabilir. Hemen kılınması şart değil ama tabii hemen kılınır. Müslümanlar bayram işleriyle meşgul olsunlar diye o ayrı bir mesele. Öğleden sonra bayram namazı kılmak yoktur. İkinci gün bayram kılınabilir. Ama yine aynı şekilde keraat vaktinden öğle namazı vaktine kadar olan Zaman diliminde olmak şartıyla. Bayram namazı namazları diyelim. Müstakil bir namazdır ama ezanları yoktur. Genelde e, bizim bayram namazı kılışımızda sabah namazı camide kılınıyor. Bekliyorsun o arada e, bayram namazı da kılınıyor yarım saat sonra. Genelde böyle ama Esasen, esasen asıl sünnetteki uygulama ve asırlarca olan uygulama sabah namazı mahalle mescidinde kılınır. Her zaman nerede kılınıyorsa kılınır. Ondan sonra da musallaya gidilir. Musalla bayram namazı için toplanılan büyük alan demektir. Musalla'da da bayram namazı kılınır. Böylece Mesela bir şehirdeki 100 caminin 100 sabah namazı kılınan caminin cemaati bir meydanda toplanmış olur. Kalabalık ve heybet açısından daha bir muhteşem manzara olmaktadır. Fakat şu anda e, bunu uygulama imkanımız bizim Türkiye şartlarında yok. E, şöyle yapmak lazım. Mümkünse şehrin en büyük camisine gidip orada namaz kılmak lazım. Ya da hatibin daha güzel hutbe irad edeceği <gülüyor> daha çok Müslümanlar karşılaşma imkanı olan gibi <gülüyor> farklılıkları tercih edip cami tercih etmekte fayda var. Dedik ki cuma namazında hutbe namazdan öncedir. Bayram namazında ise hutbe bayram namazından sonradır. Ee, bayram namazı vakti geldiğinde imam mihrabına geçer. Saf olunur. Normal namaz safı gibi saf olunur. İmam e, niyet eder. Cemaat de elbette niyet ederler. Çünkü niyetsiz imamla bağlantı kurmak mümkün değil sabah namazı gibi bir namazdır bu. Cuma namazı gibi bir namazdır. Şu kadar ki birinci rekatında üç ikinci rekatında da üç olmak üzere altı defa Allahu Akbar diye tekbir getirilir. Hem imam hem cemaat. Bu şu şekilde yapılır. Birinci rekatta namaza niyet edilir. İstiftah okunur. İstiftah nedir? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek ismâk ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe Namazın başında okuduğumuz için namazın ilk duası olduğunda buna istiftah açılış duası denmektedir. İstiftah, imam ve cemaat sessiz bir şekilde okurlar. Sonra normal Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber diye üç tekbir alır imam. Her tekbirde eller kaldırılır ve salınır. Bu üç e, tekbir şöyle teenniyle yani Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber şeklinde. Çünkü eller kaldırılacak, tekrar indirilecek tekrar tekbir getirilecek yani böyle bir hız diye getirilmez. İmam ve cemaat böylece üç tekbir alırlar. Sonra imam normal sabah namazının birinci rekatını kılar gibi kılar. Fatiha, zammü süre okur, rükû yapar, secde yapar. E, i̇kinci rekatı kalkılır. İkinci rekatte de e, Fatiha-i Şerife okunur. Zammü süre okunur. Rükû'e gitmeden önce, ikinci rekatın öne gitmeden önce... Yine üç defa tekbir alınır. <gülüyor> Allah ekber indirilirler. Tekrar Allah ekber indirilirler. Tekrar Allah ekber. Üçüncü defa. Bu sefer eller indirilir. Dördüncü olan tekbirle rüküye gidilir. Allahu ekber değil rüküye gidilir. Bayram namazının kılınışı budur. Özellikle tekbir bilmekte fayda var. Sabah namazının e, aynısı bir namazdır. Bayram namazı şu kadar ki birinci rekatta 3, ikinci rekatta da 3 olmak üzere 6 defa imam ve cemaat tekbir getirirler. <gülüyor> e, bu tekbirlerin e, getirilişi esnasında imamın ve cemaatin ellerini tıpkı ilk namaza başlarken ifsitah tekbirinde kulaklarına götürdükleri gibi kulak hızasına götürdükleri gibi kulak hızasına götürürler. Bu da namazın e, kılınış şekillerindendir. Bayram namazının bu şekilde kılınmasından sonra imam e, minbere çıkar e, normal Cuma hutbesi gibi hutbe irad eder. Bu hutbede iki bölümdür. Cuma hutbesi gibi. Yalnız Cuma hutbesinde iki hutbe arasında bir oturuş vardır. Ee, bayram hutbesini iki hutbe okur fakat iki hutbe arasında okumaz. Ee, hutbenin de e, kendine göre yani bayram hutbesinin de kendine göre e, farklılıkları vardır. O hutbede de tek bir e, getirmek e, sünnettir, müstehaptır. E, hutbe esnasında imam e, tekbir getirerek birinci hutbede dokuz, ikinci hutbede yedi tekbir getirerek cemaati selamlaması diyelim ya da e, cemaatle beraber bayram sevincini <gülüyor> ihya etmeleri müstehaptır. Bayram namazına gelirken ve bayram günü gusletmek sünnettir. Temiz güzel giysiler içinde olmak sünnettir. Bizde özellikle bizim örfümüzde Bayram günü çocukların güzel giyinmeleri şeklinde bir gelişme vardır. Aslında çocuklara bayramı hissettirmek kadar büyüklerin de güzel giyinmeleri, şık giyinmeleri, hoş kokular sürünmeleri sünneti seni yedendir. İsvak özellikle o gün kullanılmalıdır. Bayram namazına gidecek olanların, erkeklerin veya işte bir özlüğü olduğu için evde olanlar hariç bayram namazı kılacak olanların bayram namazına gitmeden önce üç tane hurma yemeleri, hurma yoksa tatlı yemeleri sünnettir. Kurban bayramında ise kurban kesecek olanların kurban kestikten sonra bir şey yemeleri sünnettir. Fakat bu olmazsa olmaz şartlarından değildir. Şöyle bir açılım yapalım zihnimizde bulunsun. Ramazan-ı Şerif bayramımızın şeker ve tatlıyla bağlantısını kurduğumuz nokta bu noktadır. Hani şeker bayramı diye oruç tutmayanların isimlendirmesi buradan kaynaklanıyor. Çünkü sünnette e, bayram namazına giderken e, üç tane hurma yemek var. Yani tatlı yiyerek çıkmak var. Tatlı olarak hurma bulamayanın işte evdeki ne varsa bulması var. Müslümanların Ramazan-ı Şerif bayramı gününde baklava yapmaları, tatlı yapmaları, birbirlerine şeker ikram etmeleri bu niyetle yapıldığı zaman bunun bir sünnet uygulaması olduğu, bundan bir ecir hasıl olacağını asla e, inkar edemeyiz. Bunu ihmal de edemeyiz. Ama eğer bu bizi böyle bir şekerli şey yeme anlayışı bizi glikoz çılgınlığına götürecekse bu belki de haramdır. Eğer Müslümanların birbirlerine tatlı ikram etmeleri başka şey glikoz komasına girmeleri başka şey. Müslüman olmayan firmaların Ramazan bayramında Müslümanların hassasiyetlerinden bu sünnet düşkünlüğünden istifade edip yıllık kar cirolarını artırmaları ise abestir. Eğer böyle bir durum söz konusu oluyorsa, kökten tatlıyı kaldırmak daha evla. İnsan tatlı iki tane kuru üzüm de yese, sünnet yerine gelmiş olur. Burada şuna dikkat ediyoruz. Şeytan aleyhille'ne becerip bir sünneti kullanarak Müslümanları ben sakıncalı, ahlaken strateji açısından doğru olmayan yığınla hataya sürükleyebilmektedir. Müslüman basiret sahibidir. Eğer şeytan becerip işte bayram namazına gitmeden önce e, hurma almak, tatlı almak sünnettir sözünden bizi israfa sürükleyecekse kökten bırakarız yeter ki o melun bundan kâr etmesin <gülüyor> bir de tabi Ramazan-ı Şerif'in azametiyle ilgilenmediği halde insanların bayram gelince tatlısıyla cihat gibi ilgilenmeleri eh oturup düşünülecek şeydir yani Ramazan-ı Şerif'te iki damla gözyaşı akıtamayan veyahutta İki ibadet fazladan nafile olarak yapayım diyemeyen bir kadının, eee sünnettir diye e, on gün öncesinden baklava <gülüyor> veya filan tatlı kampanyalarına başlatmasının bir şeytan tuzağı olduğunu idrak etmelidir mümin. Evet, bayram namazına giderken varsa bir yoldan gitmek, dönerken başka bir yoldan gitmek ve gitmek sünnettir. Yani iki sokaktan da gidiliyorsa bayram namazına, giderken birinden gitmek, dönerken de öbüründen gitmek sünnettir. Böyle bir sünnet vardır. Bunun hikmetleri, ayrı şeyler, tabi derin hikmetler var bunda. Bayram gecesinden itibaren e, bayram namazına gidinceye kadar tekbir getirmek Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah ve Allahu Akbar, Allahu Akbar ve Allahü Hamd. Özellikle yolda tekbir getirmek sünnettir. Zaten Bayram namazında da bu tekbirler sünnet olarak yaygındır. Bizim memleketimizde e, maalesef layıklık cendresinden ve Allah temenin suç olduğu yıllardan geçmiş bir cemaat millet olduğumuz için ne yazık ki canlı olarak bunu yaşayamıyoruz. İslam aleminin diğer topraklarında mesela Mısır'da bayram namazına gidenler çok mutlu ve coşkulu bir şekilde bugünü yaşarlar. Böyle uyuya kalsan mesela bir cadde kenarındaki bir evde namaza gidenlerin topluca getirdikleri tekbir seslerinden uyuyamazsın, mecbur uyanırsın la teşbih ve la temsil sadece ve sadece mesele anlaşılsın diye örnek veriyorum nasıl işte bu örneğimden de halimiz anlaşılmış olsun tabi nasıl bir takım şampiyon olduğunda o gece insanları sokaklarda uyutmuyorlar çılgın çılgın bağırmalardan vesairelerden bayram sabahı Müslümanların bayram namazına gidişi de böyledir ama biri şeytanın sesini yüceltmek, biri de Allah'ın adını yüceltmek için yapılmış bir iştir. Şeytanın bayramı da tabii futbol maçları, düğünler. Şeytan da o günlerden nasibini topluyor. Müminler bilhassa böyle nüfusu kalabalık, Mısır, Kahire gibi yerlerde yani insanın bayramın ne manaya geldiğini Hissettiği böyle göğsünün kabardığı bir e, güzel, mutlu bir pozisyon oluyor. Dileriz Allah bizim topraklarımızda da e, böyle şeyleri görmeyi bize nasip eder. E, bayram namazına giderken tekbir getirmek yüksek sesle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahü ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd diye böyle canlı tekbir getirmek. Ee, mesela grup grup giderken, insan çoğu çocuğuyla giderken, e, karşılaştığında başka bir grupla, Allahu Ekber, Allahu Ekber gibi, e, yani o günün parolası bu, o günün sloganı bu. Bayramın azametini, arşla yeri birleştirmeyi, göklerle dünyayı aynı anda yaşamayı hissettiren Müthiş bir şeydir bu. Ne yazık ki bizde bayram işte böyle gidiyorsun, yeni bir ceket giyiyorsun, saate bakıyorsun ne zaman e, bitirecek imam e, çabuk çabuk hadi böyle. E, kimi gazete üzerinde kimi işte böyle betonlarda. Bizde baştan savmalık bir miktar var. E, Allah sonumuzu hayretsin. Tabi bu nereden kaynaklanıyor? Bayramın baklavası namazından tatlı ondan kaynaklanıyor halbuki asıl olan <gülüyor> müminler asıl olan müminler çıkıp bayram namazında mümin güruhun büyük kitlenin bir anda Allahuekber diyeşiyle bir yıllık acılarını, sıkıntılarını unutacağı bir mutluluk yaşaması, sevinç yaşamasıdır. Yüzlerin gülmesidir. Dargınların birbirlerini bağışladığı bir sahnenin yaşanmasıdır maalesef. Bize henüz nasip olmadı. İnşallah gayret edip biz de bu huzuru, bu mutluluğu yaşarız. Bayram namazında eğer musallada kılınıyorsa ve büyük camilerde imkan varsa kadınların da bayram namazlarına gitmeleri <gülüyor> caizdir. Hatta e, onlar için de sünnettir. Farz değil gitmeleri. Dediğimiz gibi vücubunun şartlarından değil ama bu azameti kadınlarda yaşamalıdırlar. Eğer bir mahalle camisinde zaten erkeklerin de kaldırımlarda namaz kılacağı şekilde daracık bir camide bayram kılınıyorsa kadınların gidip erkekleri sıkıştırması o zaman caiz olmaz. Bayram namazından sonra Müslümanların birbirlerini tebrik etmeleri de e, İslam örfündendir. Tekabbelallahu minna ve mink. Tekabbelallahu minna ve mink. Allah sizinkini de, bizimkini de kabul buyursun. Denir bayramın kutlu olsun filan bunlar sonradan icat olmuş şeyler neyi kutluyoruz biz yani kutlama kelimesi böyle uygun bir kelime değil biz neye bayram ettik Rabbimiz ibadetimizi kabul buyurup bizi mağfiret etti bayramın maksadı budur sevincimiz budur panayir yeri değil bayram yeri kiraz bayramı yapılmıyor festival değil turnuva değil Allah'ın mağfiretinin yüzümüzü güldürdüğü gündür o gün. Dolayısıyla uygun olan nedir? Tıkabbelallahu minna ve mink. Allah bizimkini de, sizinkini de kabul buyursun diye birbirimize dua ederiz. Eğer kabul buyurursa Allah Ramazan-ı Şerifimizi, kurban ibadetimizi, eh bayramı hak ettik demektir. Allah kabul etmedikten sonra orucu, kabul etmedikten sonra itikafı, kabul etmedikten sonra teravihi sen bayramını kutlamışın, putlamışın ne işe yarar Yani kendi kendine çal kendi kendine oyna dendiği gibi bir hava bu ee, <gülüyor> Cübeyr İbni Feir isimli zaten yapılan bir rivayet var ee, orada e, diyor ki ashab-ı kiram bayram gününde birbirlerine tekabbelallahu minna ve mink derlerdi diyor. Tekabbelallahu minna ve mink derlerdi diyor. Bu uygun olan da budur. Ee, bu, bunun dışında kutlama putlama gibi şeyler bayramın azametine ve asıl ruhuna aykırı şeyler bunlar. Bayram namazı kılınacak olan gece yani Ramazan bittikten sonraki ya da Zülhüccenin dokuzuncu günü bittikten sonra yarın bayram olacak olan geceyi e, nafile ibadetlerle e, ihya etmekte fayda var. Ama e, o geceye mahsus, hususi ibadet yoktur. <gülüyor> o gecenin <gülüyor> ibadeti diye bir ibadet yoktur. Ne yapılabilir? Gece tehcüde kalkılabilir mesela. Sabaha kadar da uykusuz kalıp bayramı neşesiz geçirmenin de gereği yok bu hususta. Ee, bayramlarla ilgili bir başka husus da Ramazan Şerif bayramında olmayan ama Kurban bayramında bulunan teşrik o tekbirleri vardır. Teşrik tekbirleri. Teşrik değil, teşrik, kafla, Teşrik tekbirleri. Bunlar vacip tekbirlerdir. Arafa günü Arafa günü sabah namazından başlar. Dördüncü günü ikindi namazında biter. Buna Teşrik tekbirleri diyoruz. Şimdi <gülüyor> teşrik tekbirleri Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi şeklinde e, söylenir. Teşrik e, kelimesinde böyle özel bir anlam yok. O günlere eyyâ mütteşrik dendiği için bu tekbirler özellikle e, o günlerde yapılır. Vaciptir. Evde namaz kılan, camide, cemaatle namaz kılan e, veya hanımlar olarak camiye hiç gitmeden namaz kılan herkes için vaciptir. Farz namazın hemen arkasından tekrar edilir. Bu sünnette yerine getirilirse eee Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin mirasına uygun bir şekilde bayram yaşanmış olur. Fej fazlı, bereketi de müminleri ihya eder. Ve sallallahu Aleyhi ve Sellem ala Muhammed ve ali